Eûzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Vellezinehum li emanatihim ve ahdihim ra'un Sadakallahu'l-azim Değerli kardeşlerim Bir Müslümanın sorumlu olduğu yükümlü olduğu en önemli konulardan birisi de Emanetlere sadakat göstermesi Emaneti ehline vermesi Emanet hukukuna sahip olmasıdır Kur'an-ı Kerim'de okuduğumuz ayet-i kerimede Rabbimiz müminleri tanımlarken onlar emanetlere ve ahitlerine sözlerine sadık kalanlar sözlerine bağlı kalanlar olarak ifade buyuruyor. Kuşkusuz ki emanet dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? Emanet demek emanete riayet ediyor olmak demek bir insanın emin ve itaat edilir olabilmesidir güvenli kimse olması önce emin olması sonra peşinden gidilebilecek doğru insan olabilmesi sonra bir insanın maddi ve manevi her türlü emaneti gönül huzuru içerisinde tereddüt etmeden teslim edilebilecek bir kimse olması ve bu Gönül huzuru içerisinde teslim edilen şeylerin de kusursuz, eksiksiz, noksansız, başına bir iş gelmeden tam olarak teslim alınabiliyor olması demek. Belki biraz uzun bir tarif oldu ama özetle konunun özeti de zaten bu. Bir Müslümanın uyması gereken önemli kurallardan birisi emanet ehli olması, emanete sahip çıkması. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyuruyor ki Estaizu Billah İnnallâhe ye'murkum en tueddül emânâti ila ehlihâ Allah size emanetleri ehline vermenizi emreder. Biliyorsunuz aleyhissalâtu Vesselam Efendimiz Mekke'de 13 yıl peygamberlik görevi üstlendikten sonra Medine'ye hicret etti. Medine'de bulunduğu süreç içerisinde Müslümanlar güçlendiler. Daha sonra e, Hicretin sonlarına doğru e, Peygamberimizin vefatından önceki yıllarda Mekken'in fethi gerçekleşti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekken'in fethine geldiğinde tabii ki bu hadise İslam tarihinde çok önemli bir hadiseydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fete geldiğinde Kabe'yi o zamanın içerisine geldi. O esnada Kabe'nin anahtarı Talha oğullarında idi. Talha oğullarından Osman bin Talha. Bir rivayete göre Osman bin Talha Kabe fethedilmiş olduğu halde Mekke fethedilmiş olduğu halde tüm Müslümanlar ordularıyla birlikte Kabe'ye kadar geldikleri halde Kabe'nin anahtarını teslim etmedi. Osman bin Talha Kabe'nin damına çıkarak elinde anahtar dedi ki Ey Muhammed ben senin Peygamber olduğunu bilseydim zaten ana, anahtarı verirdim. Ben seni, sana iman ederdim zaten vermedi. Tabi Hz. Ali Efendimiz de güçlü kuvvetli yapısıyla gitti Osman bin Talha'nın kolunu bileğini büktü. Anahtarı zorla aldı. Kapıyı açtı. Peygamberimiz de Kabe'nin içerisinde iki rekat namaz kıldı. Ardından fetih hutbesi verdi. Tabi fetih hutbesinden sonra da Peygamberimizin amcası Hazreti Abbas. O da haccin önemli işlerinden birisi de hacıları sulamak, sigaya hizmetiydi. Bu bir rivayete göre de Osman bin Talha aslında Mekke'nin fethinden önce Müslüman olmuştu. Müslüman olmuştu. Peygamberimiz Hazreti Abbas bu Mekke'nin, Kabe'nin anahtarını isteyince verdi. Sıkılarak, utanarak verdi. Gönlü de aslında sınıktı, kırıktı. Ve verirken dedi ki ya Resulallah ben size bunu Allah'ın emaneti olarak veriyorum. Her halükarda Osman bin Talha ya Zoraki ya da gönül huzuru içerisinde Kabe'nin anahtarını verdi. Ardından Peygamberimiz namaz kıldı. Fetih hutbesi okudu. Fetih hutbesi bittiğinde Peygamberimiz hutbenin sonunda Osman nerede diye seslendi. Bunun üzerine... Ee, en arkalarda çünkü gönlü kırıktı. Hazreti o, Osman bin Talha hemen seslendi. Ya Resulallah buradayım diye. Peygamberimiz de bu okuduğumuz ayet kelimeyi e, okudu ki Allah emaneti ehline vermenizi emreder. Öyle ki Aleyhisselam Efendimiz ey Ebu Talha oğulları Allah'ın bu emaneti sizde sürekli kalmak üzere ve sizde dürüst hareket etmek üzere bu emanet sizde kalsın, bunu sizden zalimden başkası hiç alamaz dedi. Ve Peygamberimiz emaneti sahibine iade etti. Dediğim gibi Osman bin Talha'nın Müslüman olmadığını, o gün Müslüman olduğunu söyleyenler diyor ki, işte bu söz üzerine kendilerine tekrar bu anahtarın verildiğini duyunca Osman bin Talha çok şaşırdı. Hazreti Ali'nin yanına geldi. Eğildi kulağına dedi ki Ey Ali nedir bu mesele Yani burayı siz aldınız Bu anahtar bana neden geri veriyor Dendiğinde Dedi ki bu bizim kendi işimiz değil Bu ilahi bir karar Bu bizi çok aşar Bu Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala böyle emretmiş Onun için bu sana veriyor dediğinde Osman bin Talha Evet şimdi ben de inandım Muhammed Aleyhisselam Allah'ın Resulü Gerçekten hak bir peygamberdir çünkü emanete önem veriyor dedi ve Müslüman oldu. Dolayısıyla bu ayetin nüzul sebebi emanetin ehline sahibine verilmesi. Elbette ki emanet dediğimiz zaman çok değişik yönleriyle emanetleri kastediyoruz ama alimler genel itibariyle emaneti beş kısma ayırmışlar ki bunlardan birincisi bir insanın Rabbine karşı olan emanetleri, ilahi görevler. Bunlar nelerdir? ...bunlar bir insanın Allah Teala'nın kendisine emanet olarak bıraktığı görevlere sahip çıkmasıdır. Peygamberimiz buyuruyor ki... ...ben size iki emanet bıraktım. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim. Bu Allah'ın kitabı yani din bu ...yani Kur'an'ın içinde bulunan hükümler, görevler, emirler... ...bizlerin boynuna verilmiş bir borçtur. Bizlere bir emanettir. İşte bir insan bu emanetleri en iyi şekilde e, saklamak, bu emanetlere sahip çıkmak, Allah'ın emirlerine boyun eğmek zorundadır. Birinci, en önemli emanete sahip çıkan insan, Allah'ın kendisine emanet olarak verdiği kulluk görevini yerine getiren insandır. Mesela namazını iyi kılandır, orucunu iyi tutandır. Buyuruyor ki Peygamberimiz, en kötü hırsız Namazdan çalandır. En kötü hırsız kimmiş? Namazdan çalan. Ne demek istiyoruz? Bir insanın korumakla yükümlü olduğu emanetler içerisinde birinci emaneti Rabbisine karşı olan emanetidir. Kulluk görevleridir, ibadetleridir. Bunu iyi şekilde yerine getirmesi gerekir. Yine ayet-i kerimede allah Teala, Biz emaneti göklere ve yere, dağlara sunduk hepsi de onu yüklenmeye korktu yalnızca insanoğlu müstesna insanoğlu onu yüklendi diyor dolayısıyla Allah Teala bu din emanetini bizden önce dağlara göklere diğer varlıklara sunmuştu hepsi de bunun ağırlığı azameti zorluğu karşısında çekindiler yalnızca bu görev insana verildi işte insan da bu emaneti bu görevi iyi yerine getirebilmesi için her türlü teknolojiyle, altyapıyla, bilgiyle, donanımla donatıldı. Ve bunların hepsinin karşılığında da bu emaneti nasıl saklayıp saklamayacağına dair sınav içerisinde. İnsanın korumakla yükümlü olduğu ikinci emaneti de değerli kardeşlerim, kendine karşı olan emanetleri, kendi kendine olan güvenirliği, biz ne hikmetse emanet dendiğinde yalnızca başkasından aldığımız işte bir tane kaleme muhafaza etmekten bahsediyoruz. Halbuki Allah'a olan emanetler olduğu gibi bir insanın kendi kendine de kendi içerisinde şahsiyetinde gizli olan emanetleri vardır. Bu da nedir? Bu da bir insanın din ve dünya işlerinde hakkında en hayırlı olanı yapmaya çalışmasıdır. Rabbimizin kendisine verdiği sağlık emanetini en iyi şekilde korumasıdır. Allah Teala bize bu vücudu emanet olarak vermiş. Bu en iyi şekilde korumak, kollamak görevimizdir. Kulluk görevini yerine getirip cennete gitmek görevimiz. Dünya işlerinde de bir insan göz göre göre yanlış işler yapması da insanın kendisine karşı emanette sahip olmamasıdır. Değerli kardeşlerim biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra Mekkeli muhacir Müslümanlar ile Medine'li Ensar Müslümanları birbirleriyle kardeş ilan etmişti. İşte bu kardeşlerden ikisi de Ebu Derda Radıyallahu anh ile Hazreti Selman idi. Bunların ikisini Peygamberimiz kardeş ilan etti. Bu gerçek bir kardeşlikti. Bir gün Hazreti Selman Ebu Derda'nın evine geliyor. Evinde Ebu Derda radıyallahu anh'ın hanımı üzgün vaziyette olduğunu görüyor. Hayrola dediğinde Ebu Derda'nın hanımı e, beyinde şikayetleniyor. Diyor ki işte kardeşin Ebu Derda dünyadan el eteğini çekti tamamen diyor. Üzgün vaziyette tabi Hazreti Selman da birazdan Ebu Derda ile karşılaştığında... Yemek getiriyorlar önlerine. Bismillah buyur yiyelim. Buyur sen ye ben yemem. Niye ben orucum? Hazreti Selman diyor ki olmaz. Sen yemezsen ben de yemem. Beraber yiyorlar. Biraz sonra yemek bitiyor. İstirahata çekilecekler. da kalkıyor. Ben ibadet edeceğim. Hazreti Selman diyor ki dur. İbadetin zamanı değil. Helen önce biraz istirahat et. Yatıyorlar bir süre. Aradan çok az bir zaman geçiyor ki Abu Derda tekrar ayağa kalkıyor. Hz. Selman tekrar müdahale ediyor ki dur, yat. Daha şimdi zamanı değil. 2 3 sefer üst üste tekrar ediyor. En sonunda gecenin son üçte 3ü doğru teheccüd vakti zaman olduğu zaman Hz. Selman işaret ediyor Abu Derda'ya diyor ki kalk, şimdi kalk. Şimdi zamanı. Ve diyor ki İnne Rabbi rabbike aleyke hakkan. O inne li nefsike aleyke hakkan. وَاِنَّ الْاَهْلِكَ عَلَيْكَ hakkan, fa'ati كُلَّذ۪ي hakkın حَقًّا Diyor ki Eyab-ı Rabbinin sende hakkı vardır. Ama nefsiniz de sende hakkı vardır. Ailenin de sende hakkı var. Öyleyse her hak sahibine hakkını ver. Yani ben sadece ibadet edeceğim diyerek diğerlerini ihmal etme. Hepsine karşı olan görevlerini de yerine getir. Böyle bir söz geçtiğinde... Tabi durumu peygamberimize anlatıyorlar. Ya Resulallah böyle böyle hadise geçti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Selman doğru söylemiş. Peygamberimiz de bunu tasdik ediyor değerli kardeşlerim. Yani bir insanın kendisine karşı olan sorumlulukları da yapması gereken görevlerdir. Yine Hazreti Şuayb Aleyhisselam ve Hz. Musa arasında geçen bir kısa var ki Kur'an-ı Kerim'de geçiyor biliyorsunuz. Hz. Musa firavun ve ordusunun zulmünden kaçıyor. Nereye gidiyor? Medyen'e. Günlerce yürüyor. Kimsesiz, tek başına, memleketleri terk etmiş, bilmedik bir yere doğru gidiyor. Hz. Musa bu esnada bir e, suyun başına geliyor ki insanlar büyük bir heyecan içerisinde, kalabalık, yoğun, izdiham var. İnsanlar su alıyor. İki tane de kız görüyor ki, iki kız... Kenarda sessiz, sakin sıralarının gelmesini bekliyor. Bunların bu mağdur, mazlum, üzgün hallerini görünce Hazreti Musa bunlara sesleniyor. Diyor ki hayrola siz niye bekliyorsunuz? Onlar diyorlar ki bizim bir yaşlı babamız var. Ee, yaşlı kimsesiz e, babamızın sağlığı yerinde değil. Bizde durumumuz e, müsait olmadığına kız başımıza erkeklerin içerisinde girip de zorlayarak alacak durumlar değiliz. Sıramızı bekliyoruz. Tabi öyle bir sıra ki biri gidiyor biri geliyor biri gidiyor biri geliyor bunlara sıra bir türlü gelmiyor. İyice gecikecekler. Hazreti Musa da bunların bu pozisyonunu görünce hemen gidiyor. Bunlara yardımcı oluyor. Bunların suyu almalarını sağlıyor ve alıp dönüyorlar. Hazreti Şuaybin iki kızı Evlerine her zamankinden daha erken gelmişler. Babaları da merak ediyor. Diyor ki hayrola kızlar ne oldu bugün çok erkencisiniz. Dediğinde onlar da diyorlar ki ey baba, baba böyle böyle oldu. İşte suyun başındayken bir delikanlı geldi bize yardım etti falan deyince. Hazreti Şahit diyor ki çağırın onu. Niye? Nebevi bir ahlak var. Hakkı kalmasın bizde. Madem yardımcı oldu ona bedelini bari ödeyelim. Dediğinde kızlar da doğru gidiyorlar Hazreti Musa'nın yanına. Tabii Hazreti Musa çok bitkin, üzgün vaziyette. Ee, Allah'tan kendisine bir lokma ekmek bekliyor. Hazreti Musa'nın yanına geliyorlar. Hazreti Musaya diyorlar ki babamız seni çağırıyor. Inne abi yedoke liyedziye ki acramaya sagaytelene. Bizi sulamanın karşılığı olarak babamız seni mükafatlandırmak ve yaptığının ücret karşılığını vermek üzere babamız seni çağırıyor dediklerinde Hz. Musa da madem babaları çağırıyor gidiyor. Gidiyorlar Hazreti Şuaib'in evine. Tabi yolda girerken Hz. Musa kızlar önde kendisinin arkada olmasına nebevi ahlak uygun görmüyor. Kendisi öne geçiyor ve kızlara diyor ki siz arkadan bana işaret edin. Hatta bir rivayette de konuşmamak için de onlara siz gidelim sağ veya sola döneceğimiz zaman döneceğimiz tarafa doğru taş atın, ben o tarafa döneyim diyor böyle de yol tarifinde bile böyle hanımlarla bayanlarla haşır neşir olmama düşüncesinde Hz. Musa o esnada Hz. Şuaib'in yanına geliyor eve ulaştığında konuşuyorlar uzun uza diye hadiseleri anlatıyor ama burada bir hadise daha var ki o da şu hayır خير من استأجرته القوي Kızlar babasını anlatırken diyorlar ki ya baba biz zor durumdayız görüyorsun ki elbette ücretli tutacağımız bir elemana ihtiyaç var. Bu eleman olarak da senin tutacağın en iyi eleman bu adamdır. Bunu ücretle tutsan da bizim bu işlerimizi bu yürütse. Hazreti Şurayp kızlarına kızlarma sür. Peki kızlar diyor siz bunun el-kaviy el-emin kuvvetli ve güvenilir olduğunu nereden bildiniz? Bu kanaat size nereden hasır oldu dediğinde anlatıyorlar. Birincisi işte suda kocaman bir taşı iki kişinin tek başına kaldıramayacağı taşı iki kişinin beraberce kaldıramayacağı taşı tek başına kaldırdı. O kuvvetini gördük. Sonra da emin oluşu da işte yoldaki davranışından bunun üzerine biliyorsunuz Hazreti Şuayb'de Diyor ki benim yanımda kalacaksın. Falan süre çalışacaksın. Dolayısıyla devam ediyor. Burada anlatmak istediğimiz hadise nedir? Hadise değerli kardeşlerim. Hazreti Musa. Hazreti Musa'nın tek başına da kaldığında nasıl güvenilir olmaya çalışıyor. Emaneti nasıl muhafaza ediyor. Yolda bile... Çok rahat önde gitmişsin arkada gitmişsin düşüncesinde olmayıp sonuna kadar hakkı, hakkın peşinde koşuyor ve böylece de bu görevini en iyi şekilde yerine getirmiş oluyor. Bizim burada bahsedeceğimiz kuşkusuz ki en önemli husus dördüncü olarak üçüncü olarak insanın insanlara karşı olan emaneti. Yani kendisiyle ilgili emanetler var. Rabbimizin kendisine verdiği bedeni, aklı, zihni, ilmi, imanı her şeyi yerli yerine kullanacak. İşin özü bu, kendisine karşı sorumlulukları. Üçüncü olarak da bir insanın insanlara karşı olan sorumluluğu, emaneti insanlara karşı olan emanetleri muhafaza etmesi elbette ki bir başka önemli emanet de bu. Peygamberimiz aldatan bizden değildir buyuruyor. İnsanları aldattığı zaman bir insan din dairesinin dışına çıkmış oluyor. Başka bir hadis-i şerifte buyuruyor ki peygamberimiz münafık kimsenin alameti dörttür. Birinde üç başka hadiste dört diyor. Dört tane münafıkın alameti vardır. Çok önemlidir bunlar. Nedir bunlar? Birincisi konuştuğu zaman yalan söyler. Neymiş? Yalan konuşmak. Birinci özelliği. İkinci özelliği nedir? İkinci özelliği de söz verdiği zaman sözünde durmaz. Söz diye bir özelliği yoktur. Bu randevu babında da diğer sözlerde de söz diye bir özelliği yoktur. Yalan konuşur, sözünde durmaz. Üçüncüsü üçüncüsü de kendisine bir şey emanet edildiği zaman emanete hıyanet eder. Üçüncü özelliği. Dördüncüsü, Tartıştığı zaman Aşırı gider Basit bir dava için mücadele içerisindedir Ama söke söke Hakkını alma peşindedir Çok çok aşırı gider Bu dört özellik Münafık özelliğidir Ama hadisin can alıcı noktası da şudur O insalle Vesam Ve zaame ennehu muslim Bu insan namaz kılsa da Oruç tutsa da kendisinin Müslüman olduğunu sansa da münafıktı diyor Peygamberimiz. Kuşkusuz ki bir insan bu dört özelliği yaptığında direkt münafıklar sınıfına inşallah girmez ama bunlar münafık derecesindedir, münafıklık hasletidir. Ama Peygamberimizin direkt olarak hadisi namaz kılsa da, oruç tutsa da, kendisini Müslüman sansa da bu dört özellik bulunan bir insan münafıktır. Onun için de bir insanın koruması gereken en önemli bir başka emanette insanlara karşı olan aldığı verdiği emanetlerdir. Koruması gereken emanetlerdir. Biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret etti. Neydi hicretinin konusu? Mekke'de artık... Risalet görevini, peygamberlik görevini Yerine getiremez haldeydi O kadar büyük baskılar içerisindeydi ki Her türlü zulme, şiddete, hakarete maruz kaldı Sonra da Medine'ye hicret etti Medine'ye hicret ettiği gece Peygamberimizin Suikast düzenlemek üzere Aleyhinde bir suikast timi kurulmuştu En son dediler ki Darül Nedvede müşrikler toplandı Tek çözüm Muhammed Aleyhisselam'ı kökten yok etmek. Bunu öldürmeliyiz. Ama öldürürken de öyle bir suikast işlemeliyiz ki her aileden, her kabileden bir kişi bu suikast timinin bir parçası olacak. Topluca bu hareket işlenecek. Ne yaptılar? Peygamberimizin evini ablukaya aldılar. Her kabileden bir kişi vardı. Topluca işe girecekler. Kim burada gidecek. Dolayısıyla da Peygamberimizin kabilesi de kan davası güdemeyecekti, sahip çıkamayacaktı. Peygamberimiz işte böyle bir zor durumdaydı. Suikast düzenleniyor, hayatına kastediliyor. Hayatının en zor günü, günlerinden birisi, yaşadığı Mekke'yi terk etmek durumunda. Böyle bir esnadaki bir insan, yani ölümle karşı karşıya, hayatının en zor dönemişlerinden birisinde olan... Bir insandan ne beklenir? Herhalde en fazla intikam alma peşindedir. O anda iyilik düşüneceği en son kimseler canına tak edenlerdir değil mi? canlı kast edenlerdir. Ama Aleyhisselam Efendimiz böyle yapmıyor. Ya ne yapıyor? Kendisi yerine Hazreti Ali Efendimiz'i vekil tayin ediyor. Peygamberimiz bu kadar düşmanlığa maruz kalmasına rağmen en güvenilir kimseydi? El Emin diye anladın. Muhammedül Emin diye adlandırılıyor idi. Tesmih ediliyordu. Bundan dolayı da müşrikler Peygamberimizde dini konularda savaş halinde olmalarına rağmen kendi eşyalarını, mallarını da peygamberimize emanet vermişlerdi. İşte peygamberimiz bu hicret ettiği gece Canımın derdindeyim. Bana ne demedi? Ya ne yaptı? Hazreti Ali Efendimiz'i yerine vekir buldu. Yatağına yatırdı. Tabii ki Hazreti Ali'nin ki de büyük bir cesaretti. Ölümle karşı karşıya olduğu bir noktada hiç tereddüt etmedi. Baş üstüne dedi. Ve Peygamberimiz ya Ali yarın kalktığında şu şu, şu emanetleri falan falan kimselere iade et. Bu falan falan kimselerindir dedi. Öyle ortamda bile Peygamberimiz Hiçbir şekilde emanete hiyanet etmedi, emaneti tehlikeye atmadı değerli kardeşlerim. Ve dördüncü olarak da emanet bir insanın yönetici pozisyondaki olan insanların halka karşı emanetidir. Halka karşı emanetleri de adil davranmalarıdır. Elbette ki sorumluluk mevkiinde olmak, makam sahibi olmak, yönetici pozisyonda olmak... Bu elbette sorumlu bir iş. Bir gün Hazreti Ebuzer Zer, sahabi, büyük sahabi, peygamberimize Ya Resulallah diyor. Herkesin hani İslam devleti kurulmuş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cumhurbaşkanı. tabii ki değişik illere valiler atanıyor, görevlendirmeler yapılıyor, kaymakamlar atanıyor. Bu görevlendirmeler içerisinde herkesin bir görevlere geldiğini görünce Peygamberimize ya Resulallah bana da bir görev lütfetseniz diye istediğinde Peygamberimiz Ebu Zer Efendimiz'in omuzuna dokunuyor. Diyor ki ya Abu Zer sen zayıf bir adamsın. Bu görevler büyük işler bunlar emanet işleridir. Bunlar ağır yüklerdir. Sen bunu kaldıramazsın. Sakın ola ki bunun vebaline girme. Buna bir insan kendi isteğiyle talip olursa rezir ve rüsvay olur. Ama kendi istenmeden bu kendisine gelirse Allah yardımcısı olur. Onun için de emanetin zorluğu hususunda peygamberimiz işarette ikazda bulunuyor. Şimdi yine biliyorsunuz peygamberimiz peygamberi olarak görevlendirilmeden önce Mekkeliler hacer Esved'i bir gün Tamir etmişlerdi Kabe'de değişik yıkım onarımlar zaman zaman gerçekleşmişti Bunlardan birisinde de Peygamberimizin nübüvvetinden birkaç yıl önce Kabe'nin tamir işi bitti Sıra geldi Hacerül Esvet taşını koymaya Tabi Hacerül Esvet taşını koymak Kabe'nin en önemli işi Kabileler birbirlerine girdi Öyle ki artık savaşacak hale geldiler. Bunu kim koyacak? Bu şerefli görevi kim yerine getirecek? En sonunda işlerinden birisi dedi ki durun. Şimdi beni Beninşehive kapısından ilk giren kimse ona hakem tayin edelim. O karar versin. İşlerindeki bir yaşlı zat böyle dedi. Tabi diğer kabile mensupları da bu sözü duyunca hoş karşıladı. Dediler doğru bir fikir. Bekleyelim beklemeye koydular. Tabii ki bunlar bekledi esnada kapıdan ilk giren kimdi? Aleyhisselatu vesselam efendimizdi. Peygamberimizdi. Peygamberimizin o anda beni şeybe kapısından girdiğini görünce herkes büyük mutluluk içerisinde oldu. Derler ki ha bu gelen Muhammed'dir. Emindir. Güvenilir. Bu Muhammed'in vereceği karara razıyız. Güvenilir kimse Lider kimse, lider kimse güvenli kimse olmalı ve Peygamberimizin hakemliğine razı olduklarını ifade ettiler. Efendimiz Aleyhisselam da e, bu e, durum kendisine arz edildiğinde üzerindeki burdesini çıkardı, yere serdi, Hacer-i Esvet taşını üstüne koydu ve dedi ki gelin her kabileden bir kişi gelsin, bu bürdenin bir parçasından tutsun, Hepsi birer parçasından tuttu. Kendisi de mübarek elleriyle ortasından geçip Hacer-ül Esvet taşını yerine yerleştirdi. Yani ne yapmış oldu? Bir kere e, kendisine e, güvenilirliğini, yönetici olarak nasıl davranılması gerektiğini herkesi bu kararın bir parçası yaptı. Yani yazı tora çekim veya şunlar gelsin bunlar gelmesin falan hiç böyle bir şey söylemedi. Hepsinin de ...gönlünü alacak şekilde... ...gönlünü alacak şekilde... ...bir karar verdi. Ve yine Peygamberimiz... ...değerli kardeşlerim buyuruyor ki... ...sahabenin birisi... ...kıyamet ne zaman kopacak diye soruyor. Kıyamet ne zaman kopacak? Buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz... ...emanet... zayı olduğu zaman... ...kıyameti bekleyin. Sahabe şaşır, yara Resulallah... Emanet nasıl zayi olur? Nasıl kaybolur? Buyuruyor ki efendimiz aleyhisselam yöneticilik ehli olmayana verildiğinde adam başına gelmiş yönetici ama alaka hiç işi gücü değil. Hiç layık değil bu göreve ama o göreve gelmiş. İşte layık olmayanlar görevlerine geldiği zaman nedir bu? Bir kıyamet alametidir. Onun içinde bir insanın Emanet olarak yapmak zorunda olduğu dördüncü emanet kısmı da yöneticilerin görevlerinde adil olmaları. Bu bir emanettir. Yani adaletle davranmadıkları zaman adaletsiz oldukları için zulüm ettikleri için haksızlık yapacak yapmış oldukları gibi bir de emanete hıyanet etmiş sayılacaklar. Elbette ki İslam tarihi bunun e, e, sorunsuz bir şekilde... Yüzlerce, binlerce örnekleriyle doludur. Ömer İbni Abdil Azizlerle, Harun Reşitlerle, halifelerle hepsinin de büyük büyük özelliklerini tarih boyu biliyoruz. Nasıl adil davranmak için hakkı hakkaniyete riayet ettiklerini. Değerli kardeşlerim, beşinci emanet şekli de alimlerin, hocaların insanlara karşı emanetidir. Bu da bilgiyle, bilimle ilgili olan emanettir ki, bu da insanlara hak yola doğru itikada sahih amele salih amele insanları sevk etmek bunları öğretmektir. Maalesef bunun da kötü sonuçlarını olumsuz yönlerini hep birlikte müşahede ediyoruz. Bilip bilmeden bir tane konu gündeme getir sakız çiğner gibi çiğne insanlara güya hakkı anlatıyoruz. Halbuki bu makamlarda bulunan insanların, insanları irşatla görevli olan insanların halka, topluma, ümmete, millete doğru bilgiler vermesi, onları hidayete çağırmaları da bir emanettir üzerlerine. Bu görevi gizlerlerse de bir mesuliyet içerisindedirler. Yanlış bilgi verirlerse de ve insanların... Hakka, hidayete çağırmaları gerektiği halde... ...daha çok kötülüğe çağırırlarsa... ...yine kötülük yapmış olurlar. Bu hakkı, hidayeti insanlara açıklayasınız... ...ve gizlemeyesiniz diye diyor allah Teala. Bunlar gizlenmeden doğru bir biçimde anlatılması da... ...bir emanettir, bir görevdir... E, ...hocalar, alimler tarafından halka karşı. Bununla ilgili... Şöyle bir kıssa anlatılır Hani Hoca efendilerin birisi Dünyada bu askürsülerinde Değişik ortamlarda Çok güzel vaazlar verilmiş Kıyameti, ahireti Allah'ı, kitabı, Kur'an'ı, namazı Horucu, haccı, zekatı Anlatır durur Tabi bu hocanın bir tane Cemaati varmış ki saf bir adammış Kendi halinde Hoca efendiyle de az çok ahbaplık Kurmaya çalışır ya Rabbi, hocam dermiş ya ne güzel anlatıyorsunuz bunları siz burada bize. İnşallah cennette de sizle komşu olalım. Ne olur demiş. Beni aman ha kıyamet günü yalnız bırakmayın. Cennette de beraber olalım, cennete girelim. Tabi kıyamet olmuş. Bu e, hesap görülmüş. Bahsettiğim saf sade Müslüman hesap görülmüş ki cennete gitmiş. Tabi cennete gittiğinde Birinci kat cennette hemen ilk gözü dünyadaki her zaman sohbetini dinlediği... ...kendisine akıl veren, ders veren, fetva veren, irşad eden hocayı arıyor. Onu arıyor ki onunla beraber olacak. Hocam hocam diyor. Birinci kat cennette hiçbiri de bulamıyor. Ha Ya diyor bu hoca tabii ki benim gibi bir insan değil... Bu ben birinci kattayım. O olsa olsa üst kattadır. Alıyor ikinci kat cenneti bulamıyor. Üç yok, dört yok, beş yok. Olsa olsa yedidedir. En alaya illiğindedir bu. En yüksektedir. En üstte Yedinci kat cennete de çıkıyor ki yok hiç yerde yere de göremiyor. Allah Allah. Sonra da görevlemelikler diyorlar ki ya sen bir de çok güveniyorsun bu hocana ama bu hiç bildiğin gibi bir yer değil burası. Burada herkes ters köşe oluyor. Dünyada çok iyi bildiklerin bir bakmışsın ki burada tersine gidiyor. Sen gel de cehenneme bak bunu diyorlar. Bu da tabii gidiyor cehenneme birinci kat, ikinci, üçüncü, dördüncü cehenneme bakıyor yok. Yedinci kat yok. En son yedinci esferli safiliğine geldiğinde hoca efendinin kafasının e, böyle e, bataklığın içerisinde sade kafasını görüyor. Aa hocam hayrola diyor nedir bu halin? Ben seni nerelerde arıyordum sen neredesin diyor ki aman aman ben söyledim ama yapmadım bunları söylemek değil bizzat yapmak ve diyor yine şükür halime şükür halime ben diyor yine burada bataklığın içindeyim ama benden daha kötü olan var kim kadı veya hakim kadı veya işte yönetici ne o nerede ben diyor şu anda onun omuzuna basarak ayakta duruyorum. ...artık çukurun içerisinde... ...kendi boğazına kadar saplanmış... ...o da daha kötü de... ...onun için de bu görevler... ...sorumluluk mevkiinde olma durumları elbette çok kötü... ...sorumluluğu çok büyük... ...yine hocaların da... ...alimlerin de... ...insanlara karşı uyarı görevinde bulunan insanların da... ...büyük bir emanetle karşı karşıya olunduğunun bilinmesi gerekiyor... ...değerli kardeşlerim... ...Hazreti Ali Efendimiz... Emanetin önemiyle ilgili buyuruyor ki emanet, emanete sahip çıkmak bereket kaynağıdır. Bir insan hani para verip dolarlarca kaç bin dolarlar para verip çağırıyorlar işte ne diye? İşte zengin olmanın sırları, para kazanmanın kısa yolda köşe dönme yolları diye bunların hiçbirisine gerek yok. Sırrı burada Hazreti Ali Efendimiz buyurmuş. Eda'ul emaneti miftahur risk Emaneti eda etmek, yerine getirmek rızkın anahtarıdır. Tüm o esrar esrarengiz kuyuların anahtarları buradaymış. Ne yaparak? Emanete sahip çıkarak. Yine üç şey kıymeti, üç şey olmadan anlaşılmaz. Nedir bunlar? Birincisi cesaret. Bir insan Normal zamanda cesur görünebilir. Çok böyle ne yiğitler vardır ama yiğitlik, cesaret, cesurluk ne zaman anlaşılır? El er meydanında düşmanla karşılaşınca eğer düşmanla karşı karşıya geldiğinde cesareti duruyorsa bir adam cesur olmaya devamdır. İkinci olarak buyurulmuş ki emanette emanete sahip çıkmak normal şartlarda herkes sahip çıkar ama iş emaneti alırken ve verirken tam sahip çıkılabilmişse işte o zaman anlaşılır üçüncü olarak da kardeşlik kardeşlik ne zaman anlaşılır normalde herkes birbirine al gülüm ver gülüm cicim der ama iş felaket musibet anındaki kardeşliktir eğer felaketle bir insan karşı karşıya olduğunda bir musibetle karşı karşıya olduğunda kardeş olan kimse sahip çıkabiliyor gözden kaybolmuyorsa işte o zaman kardeşliğinde durumu ortaya çıkmış olur değerli kardeşlerim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İsra'la üzerinde durduğu konuların başında emanet konusu gelir. Buyuruyor ki mesela bir başka adiş şerifinde sana emanet olarak Bırakılanı emanet sahibine geri ver Sana ihanet edene de ihanet etme Yani sana birisi kötülük yaptı diye Kötülükle karşılık verme Ve yine emanet hususunda da Bir başka konudan elime fırsat geçmişken Bunu değerlendireyim diyerek Emaneti kesinlikle hiçbir vesileyle istismar konusu yapma Emanet kutsal bir emanettir Emanet Allah'ın gözetiminde, himayesinde olan bir şeydir. Onun içinde eleme bir fırsat geçmişken bunu istismar edeyim tipinde olma. Tabii ki emanetin içerisine dalacak olursak çok daha geniş bir konu olduğunu göreceğiz. Emanet dediğimiz ne vardır? Emanet söz emanettir. Buyuruyor ki Peygamberimiz sözleriniz emanettir. Çirkin bir sözü taşımak Helal olmaz Yani birisiyle bir iki Konuştunuz İnsanın konuştuğu sözün Başkasına aktarıldığını Duyduğunda mutlu olmayacağı Sözleri taşımayınız Meclis emanettir Bir ortamda birlikte Üç kişi beş kişi yan yana geldiniz Ve bu konunun Dışarı yayılması istenmiyor ise Bu sözü yayan kimse ihanet etmiştir Sır bir emanettir. Bir kişiye bir konu sır olarak verilmiş ise, bunu başkasına ifşa etmesi, bu sırrı deşifre etmesi, aktarması emanete hiyanettir. İstişare emanettir. Birisi sizden bir konuda samimiyetinize güvenerek gelmiş, bir konuda istişare ediyor, fikrinizi almaya çalışıyor da, siz gerçeği değil de adamı saptıran, Yönde bilgi veriyorsanız Emanete ihanet etmişsiniz demektir. Bir insan istişare edildiği zaman Bildiği doğru neyse Onu söylemek zorundadır. Cevap vermeyebilir ama cevap verdiğinde Muhakkak doğru söylemek zorundadır. Çünkü istişare eden insana Yanlış bilgi vermek Aldatmak emanete ihanettir. Dinin kendisi bir emanettir dedik. Başka bir insanın bedeni kendisine emanettir başka kadınlar emanettir ki peygamberimiz veda hutbesinde bunu ifade buyuruyor kadınların birer emanet olduğunu bir insanın sorumluluk sahibi olduğu kimseler birer emanetidir ailesinde beslediği çocuğu mesela bir insan eğer layık olmayan bir kimseye velisi bulunduğu mesela kızını evlendirirse fasıklık işlemiş olur diyor. Dolayısıyla buna da sahip çıkması, bu daha çok para verdi, başlık parasını iyi aldım. Bunla kötü olmayalım. Şu faydan var diyerek layık olmadığı halde birisine veriyorsa bu insan emanete ihanet etmiştir. Ve yine bir insan tabii ki aldığı mal kendi ailesiyle olan özel durumlar bunların hepsi dahası Sahip olduğu nimetler, emanet olarak aldığı şeyler ve bulunduğu görev bunların hepsi birer emanettir. Emanetlerin hepsi de sorguya mazhar olan şeylerdir değerli kardeşlerim.